1254, numaralı konu, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın kâmet getirildikten sonra halkın ihtiyaçlarıyla meşgul olmaları, evet, namaz için kâmet getirilirdi, bir kişi Ömer'e bir ihtiyacını söylerdi, hatta kâmet getirildikten sonra Ömer uzun konuştuğundan dolayı bazılarımız oturuyordu.